kim benim adıma yalan uydurursa cehennemde cehennemdeki yerini şimdiden hazırlansın diyor Aleyhisselam. Posta oraya hazırlasın Yani gideceği yer belli. Dolayısıyla dini ifsad ettiği için, dini ifsad ettiği için bu insanı gideceği yer cehennemdir diyor Hazreti Peygamber oraya hazırlanmış olsun. Zaten sahabe-i kiram da Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminden geçtikleri için az kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminden geçtikleri için o yüce zatla birlikte olan bir insanın peygamber adına yalan uydurması asla söz konusu olamaz. Şey. Sahabe için bu. Ama hepinizin malum olduğu üzere dört sahabeden normal eceliyle vefat eden kim? Ebu Bekir Halifelerden. Ebu Bekir. Bir kişi. Çok acı bir şeydir bu. Dört halife içerisinde normal eceliyle vefat eden Ebu sadece Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i geri kalanlar maalesef hepsi şehit edilmiştir. Şehit edilmiştir. Dolayısıyla tab bunun da sebepleri var. Bunun sebepleri nedir? İslam coğrafyası genişliyor. Kıymetli seyirciler, İslam coğrafyası genişliyor. Diğer milletler yani Arap olmayan bizim acem dediğimiz Arap olmayan herkes acem deniyor. Acem olmay acem olan insanlar İslam'a girmeye başlayınca bunlar tabii ki o hırslarını, isteklerini, iktidar çabalarını vesaire her şeylerini beraberlerinde getirmiş oluyorlar ve bir mücadele ortamı ister ortaya çıkmış oluyor ve bunun sonucunda da hepinizin bildiği üzere Hz. Osman efendimiz Hicri 35 yılında şehit ediliyor. ediliyor Hz. Osman efendimiz Hicri 35 yılında şehit ediliyor bu miladi olarak da 656 yılına tekabül ediyor. Şimdi ne oluyor Hz. Osman efendimiz şehit edilince Hz. Osman efendimiz şehit edilince adeta aziz seyirciler Devletin vidaları gevşiyor, yani kapılar tutmuyor, pencereler tutmuyor, bir fitne bütün İslam coğrafyasına yayılmış oluyor. Dolayısıyla o devletin hakim olan gücü, otoritesi ortadan kaybolunca, ister istemez, ister istemez çeşitli fraksiyonlar, çeşitli akımlara mensup olan insanlar, İslam'a girmiş olan ama kendi zihin dünyalarındaki eski inançlarını da formatlamadıkları için bir kısmını Müslümanlığa taşımış olan insanlar, kendi tuttukları yolun doğru yol olduğunu, hakikat olduğunu ortaya koymak için bir çaba içerisine girdiler. Ne yaptı? Her fraksiyon ben doğru yoldayım. Ben peygamber aslanın yolundayım. Ama ne oldu? Olan şey şudur. Bu fraksiyonlar Kur'an'dan kendilerini doğrudan destekleyecek delil bulmakta çok zorlandılar. Çünkü Kur'an metni belli. Ayetlerin sebebi nüzulünü biliyor sahabe-i kiram hayatta. Sen şimdi oradan bir ayeti alsan, gelsen sahabeye desen ki Burada kastedilen bizim cemaat sahabe sana der ki Kardeşim bu ayeti niye indi sebebi belli, biz hangi ortamdaydık, biz bunları biliyoruz kimi kandırıyorsun sana derler. Dolayısıyla Fransiyonlar Yani kendi düşüncelerini yukarıya taşımak isteyenler Kur'an-ı Kerim'den doğrudan kendilerini destekleyen bir şeyleri bulamadıkları için En kolay yer nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Vesselam Efendimiz'i kendi düşünceleri, duyguları, inançları noktasında istismar etmeleridir. Dolayısıyla Hicri 35 yılıyla birlikte İslam ümmetinin genel kabulü budur aziz seyirciler. Hazreti Osman Efendimizin o güzel insanın, o nezih insanın, o kibar insanın şehit edilmesiyle birlikte fitne kapısı sonuna kadar açılmış ve mevzu, hadis, meselesi maalesef İslam ümmetinin arasına girmiştir. Faaliyetler bu şekilde başlamıştır.